Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ülke gündeminde rezil hiçbir şey yokmuşçasına neşe içinde yaptığımız çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, bugün dedektif olmayı öğreneceğiz. Elimdeki kitabın adı Kayıp Kurabiye Kutusu. Dedek kitap bize gelir gelmez, hemen bunu anlatayım. Kitap bize geldi, kargo paketinden çıktı ve ben hemen Banu'ya teslim ettim. Yani belliydi ki bu onun kitabı. Azıcık evet. karıştırınca zaten hemen anladım. <gülüyor> evet ve o zamandan beridir ben ara ara açıp, vakaları okuyup olayları çözüyorum. Dedektif Keskin Burun'la dedektif olmayı öğreniyoruz. Alt başlığıyla e çıktı kitap. Esen Kitap Çocuk çıktı Karin Amerer yazmış çeviren de Pınar Sarı dedektif Keskin Burun hikayenin kahramanı baştan sona Keskin Burun'un maceralarını okumuyoruz ama ara ara o da devreye giriyor ve çeşitli vakalar var yani birçok vakadan oluşan bir kitap evet zaman zaman işte bu vakalara dedektif de dahil oluyor nedir bu vakalar ve kısa kısa hikayeler var tek sayfalık iki hı hı. sayfalık e, bir olayı anlatan kısa öyküler var ve e, öyküde işte öykünün kahramanlarının başından bir şeye geçiyor e, işte ya bir nesne kayboluyor ya biri diğerine bir şey diyor ama yalan söylediğini anlıyor diğeri hı hı. E, ve sonunda e, işte mesela Klaus annesine bir şey söylüyor ama sonunda diyor ki Klaus'un annesi bu seferlik göz yumdu. Peki dedektif keskin burun Klaus'un yalan söylediğini nasıl anladı? Peki bunu, gibi hı. sorularla işte vakaya bir genel bakış genel olarak bakmanı sağlıyor ve sen de düşünüp çözüyorsun. Bazen Bunun, yakalıyorsun ne olduğunu zaten. Bunlar gündelik olaylar mı? Yani sıradan gündelik olaylar mı yoksa hakikaten böyle kurgu hani bir polisiye durum falan mı var ya? Yani Mesela e, çoğunda çocuk kahramanlar var. Hı. İşte okulda e, bir şey oluyor. Ya da okul arkadaşları evine geliyor da mesela çocuklardan birinin gizli bir sandığı var. İçinde kendi özel eşyaları var ve arkadaşlarıyla bir çete oluşturmuşlar. E, ama çete üyeleriyle paylaşmıyor orada ne olduğunu. Diğerleri de diyorlar ki işte yani biz bir çeteyiz aramızda sır olamaz. O da e, söylemiyor hiçbir şekilde. Ve kutuyu arkadaşlarının geleceği gün Çekmecesine saklayıp üstüne de beş tane çorap hı. koyuyor. Sonra tekrar e, odaya geliyorlar, gidiyorlar. Bir daha çekmeceyi açıp baktığında üç çorap durduğunu görüyor. E, ve e, kimin, e, işte siz ana yalan söylediniz diyor, Yo, hayır falan diyorlar. Hı. Ama işte ben birinizin yalan söylediğini biliyorum diyor. E, işte diğer çocukların söylediği laflardan hı hı. Işte, çelişkili bir durum olduğunu yakalayıp işte olayı Yani bunu hikayeyi okurken yakalayabiliyoruz. Ayrıca bir çalışma yapmaya gerek. Tabii olmuyor. yani işte mutlaka bir ip, ipucu bırakılıyor. Diyaloglarda işte bir sö söyledikleri bir söz, ufak hmm. bir ayrıntı. E, Dikkatle okursan yakalıyorsun. Yani bir süre sonra zaten e, tüm algıların açılıyor ve kim ne diyecek hmm. diye okumaya başlıyorsun. Aslında yani çok karmaşık olaylar yok. Genelde böyle yalan üzerine kurulu e, hikayeler. Öyle bir hani Lie to me diye bir dizi ha, evet, vardı. Evet, evet. Orada da hani yalanları yakalıyordu Mikro mimikler ya. üzerinden evet. Ama yani bu aslında polisiye giriş tabii, niteliğinde. Tabii. Yani bir polisiye okuru olmak için evet. iyi bir giriş. Yani, yani işte sanki. dedektif olmayı öğreniyoruz diye. Burada bir sürü işte banka soygunu da var. Mesela dedektif Keskin Burun'un doğrudan katıldığı Hı. olaylar var. İşte bir banka soygunu oluyor. Polis ona haber veriyor. Gidiyorlar. Orada işte e, görgü tanıkları var onlarla konuşuyor çok bir iki ipucu buluyorlar ve iki, o iki ipucu Hı -hı. onu iki ayrı hırsıza götürüyor ve ikisinden birinin suçlu olduğunu buluyor Hı -hı. E, yine çok küçük ayrıntılarla e, ama işte dediğim gibi basit e, ama ayrıntıları görmeyi Hı -hı. E, Hani bütünün içindeki parçalara bakmayı öğretiyor yani böyle bir bakış açısı kazandırıyor çocuklara bir de aralarda e, dedektiflik eğitimi diye ara bölümler var ha, dedektif. e, işte dedektiflik eğitimi e, böyle bilmecelerden oluşuyor işte işte dört işlem de yaptırıyor burda e, işte oyun gibi bulmaca sözcük avı da yaptırıyor böyle, yani öykülerin arasında aslında e, hani zihin jimnastiği yaptırarak aslında bir e, dedektifin mesela hepsinin aslında dedektiflerin bazı özellikleri vardır ya hepsinde hı hı. mutlaka böyle bir şey vardır. İşte ya e, işte görsel hafızası çok güçlüdür ya işte sayılarla arası çok iyidir hı hı. falan bir şeyleri oralardan yakalar evet. hep. Aslında bunları keşfetmeye yönelik sanki malzemeler. Evet yani işte dikkat eğitimi gibi hı hı. bir tür dikkatin toplama işte e, kafanı beynini sürekli zihnini. Hı hı. Açık tutup farklı biçimde algılamayı sağlıyor. Kitabın sonunda da çözümlere var bütün bu olayların. Hı -hı. Yani bu kısa kısa öyküler, metin parçaları, hani normal bir edebiyat eseri değil bu. Küçük Hı -hı. parça okuma metinleri var ama kısa az alanda, az sözcükle. Bir olayı kurgulamak hmm. güzel yani çocuklara farklı bir okuma deneyim sunuyor. Çünkü hani... Bir de başlayıp bitirmek zorunda değil evet. onun rahatlığı var. Evet, yani oyunlu koysun kenara ha. ara ara açıp bir arkadaşına uygulasın bu. Evet. E, bu da güzelmiş. Ya bu aslında şeye benziyor hani sen dünyalı için e, bir ara hazırlamıştın ya bir tane dedektifimiz vardı orada bir tablodan tablo kullanarak bir şeyler değil çözdürüyordun. evet Mahmut Sütlaç. Mahmut Sütlaç adlı karakterin senin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani çocuklar kendi olaylarını yaratabilirler. Hmm. Mesela yine ben çocukken bizim de böyle bir her afacan beşler ve gizli yediler <gülüyor> evet, evet, serisini muhakkak. okumuş çocuk gibi bizim de bir kulübümüz vardı kayıp bürosu. <gülüyor> o da da güzel. İnsanları belirleyip Sonra işte özellikle... Belirleyip dediğin hedef seçip demek istiyorsun <gülüyor> Hedef seçiyoruz. Bakıyoruz bu insan çok kuşkulu görünüyor deyip <gülüyor> karar verip onu izlemeye başlıyoruz Tabii çocukluğumuzun geçtiği yılların e, paranoyak ortamına da son derece uygun aslında oyunlar bunlar. Tabii evde yani... daktilo vardı işte Teksir <gülüyor> kağıdı takılır. Tek tek rapor işte bugün... İşte e, şu saatte içeri girdiler. Üçüncü katta ışık yanıyor. Demek ya. ki orada oturuyorlar diye tek Tabii. tek raporlardık bir de. Raporlarsa bunlar çünkü 80 sonrası televizyonda hala işte anarşiklerin <gülüyor> yakalandığı falan. Herkesin böyle değil mi? Öyle bir dönem bir yandan da. Yani ben herhalde daha yaşım küçük olduğu için o, o zaman ama... işin o kısmını algılamamışım. Yok ama hani ama... gündemde hep böyle şeyler evet. döndüğü için onu demeye çalışıyorum. Evet. Yani havasında var yani o dönemin evet. böyle bir durum ama tabi gizli yediler, afacan evet. beşler vesaire onlar ve benim 80'ler deyince cinayet masası ha. Bayan Fletcher vardı evet. o da, yaz daktilosu, daktilosu da doğru yazar çok, çok heves ederdim mavi an... ay dedektiflik bürosu, bürosu... O, zaman, o da o zamanlara tabii. denk geliyor tabi bak bu da yine Amerikan filmi <gülüyor> ve aa doğru ya <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> heves, heves arttırıcı çok fazla şey varmış bizim için de öyleydi çünkü yani biz de sürekli işte uçan martıların radar düşman radarı olduğu filan oyunlar <gülüyor> oynardık yani niyeyse <gülüyor> <gülüyor> yani işte bu da Karina Meren'in yazdığı Kayıp Kurabiye Kutusu da bu tip konulara hani az da olsa ilgisi olan her çocuğun ilgisini çekecek, zihnini açacak, güzel bir zihin açıcı egzersiz kitabı yani ve polisiye polisi edebiyata giriş giriş Bu 221B'den belki kısacık söz edebiliriz bir polisiye dergisi. Evet, ocağında yayınlandı. Ayında. Evet, hazır konu açılmışken ilk sayısı yayınlandı. İki ayda bir yayınlanacak. Evet. 221B polisiye sevenler için önemli bir dergi olacak gibi görünüyor. Evet, çok konuştuk polisiyeden. Evet evet. e, Madem bu kadar dedektiflerden casuslardan hafiyelerden söz ediyoruz, pembe panterin ah, evet. müziğini çalalım. Herkes de çok sever. 4.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı devam ediyor. İlk bölümde hatırlatmayı unuttuk. Kayıp Kurabiye Kutusu'nu bu hafta birdolapkitap.com'da bu yayının bant kaydını yayınladıktan sonra armağan edeceğiz. Yorum bırakarak katılabilirsiniz. Evet çekilişte bir kişiye armağan edeceğiz. Polisiyeden maceraya geçelim. Fantastik macera. Göktuğ Can Baba'nın yazdığı Valizdeki Kedi. Adlı kitaptan söz edeceğim şimdi. Doğan Egmont'tan e, yayınlandı bu kitap. kitabın e, re, Kitabı resimleyen de Sedat Girgin. Zaten Sedat'ın resimleri görünce hemen anlaşılıyor. Çok da yakışmış kitaba. E, valizdeki kedi e, adından da anlaşılacağı gibi e, bir kedinin macerası. İstanbul'da Galata e, bölgesinde e, işte bir evde yaşayan bir e, halı pisisi. Ee, kiki Halı pisisi bu evet, bir tür mü? Bu bir tür yani halı pisisi o sokak kedileri var İşte hani sokaklarda gezen kediler var falan Bu ev kedisi yani halı pisisi Bu onların <gülüyor> yani bu şimdi kitabın Göktuğu Can Baba'nın yaptığı en güzel şeylerden birisi bu kitapta ee, Kedilere ait bir de fare topluluğu var Farelere ait aynı zamanda bir terminoloji yaratmış olması Mesela halı pisisi bunlardan birisi Mesela patilemek Yani buradan <gülüyor> ne kadar uzağa patileyebilirsin yani Hani gibi, işte şu kadar pati uzakta falan gibi. İşte e, ne bileyim ya da söyledikleri kullandıkları sürekli kullandıkları deyimler, dualar falan bilmem ne. Ne bileyim şey diyor mesela fare diyor ki e, kullan, şey, beynine peynir suyu mu kaçtı senin diyor mesela. <gülüyor> i̇şte, küflenmiş tüm peynirler adına falan gibi. Hani böyle şeyler kullanıyorlar. İşte kutsal yaşmama mesela bir nida olarak hani kullanıyorlar sürekli <gülüyor> kutsal yaşmama e, bu, bu açıdan zaten çok e, hani keyifli e, kitap. Genel olarak da zaten çok keyifli. Evet şimdi bir kiki var ee, işte Galata bölgesinde bir evde e, yaşıyor kiki ee, bir halı pisisi ee, baysız kabacak bayan tüylü şapka ve onların kızları kıvırcık birlikte yaşadığı aile bunlar ve bir seyahate hazırlanıyorlar ee, çok miskin bizim halı pisisi yani o dakikaya kadar e, çok miskin bir kedi ya yani hiç böyle patisini kıpırdatası yok yani. E, ve sokak kedileri falan da arkadaşı var. Bir de kırık dişli bir fare arkadaşı var onun. Yani böyle biraz da değişik hani bir kedi diyebiliriz. Yani böyle hani genelin dışında e, bazı özellikleri olan bir ee, pisi kendisi ee, işte ne bileyim gezgin kulaklar pasaklı pati gibi arkadaşlar var bunlar da sokakta yaşayanlar daha çok i̇şte ailesi seyahate hazırlanıyor bir şekilde e, miskinliği yüzünden aslında e, onu evde bırakıp gidecekler işte mamalarını falan yığmışlar onun ulaşabileceği yerlere suyunu mamasını ama o bir şekilde valize kıvrılıp veriyor ve e, gözünü açtığında dünyanın başka bir yerinde Aa buluyor kendisini ee, ve tabii hani ne yapacağını şaşırıyor. Bir şekilde valizden çıkıyor. Bir sürü kalabalık insanlar bir havaalanı ortamı koşuyor, kaçıyor bir şeyler yapıyor ve sokakta artık. Bilmediği ee, bir şehirde. Şey, e, vali, sahipleri nerede? Valiz zaten kaybolmuş bir de. Ha. Yetmezmiş gibi. Ve Paris'te. Ee, sokaklarda dolaşmaya başlıyor. Şimdi Paris'te olduğumuz için kediler miau demiyorlar basitçe miau diyorlar. Hani o <gülüyor> bir Paris aksanı var yani orada onu e, kullanıyorlar. Neyse işte bir dost sokaklarda dolaşıp ne yapacağını bulmaya çalışırken çünkü o kadar uzağa patilemiş ki hani e, nasıl kurtulsun bundan işte bir e, korsan adlı bir e, kedinin sıkıştırdığı bir fareyi fare toro e, toz burun. R'leri söyleyemem, R'leri V diye söyleyen bir fare. Onu sıkıştırdığını, onu yakaladığını gösteriyor. O fareyi kurtarıyor. O fareyi kurtarınca fare de ona yardım etmek istiyor. Çünkü birdenbire hani farede bir şey oluyor yani. Heyecanlanıyor falan aslında çok anlamıyor ki ki zaten o anda kendi derdinde. Fare bunu kendi yaşadığı yere götürüyor. Farenin, yaş Toro ve diğer fare, o büyük fare topluluğunun yaşadığı yer... Yer altında bir ağacın köklerine inşa edilmiş, köklerin arasına inşa edilmiş bir fare cenneti. Ağaça yaşam ağacı diyorlar ve ağacın üstünde, toprağın üstündeki kısmında çok büyük bir kedi topluluğu yaşıyor. Bunlar sanatçı kediler ve onlar da ona sanat ağacı diyorlar. Ama bu tabii ki fare topluluğu ve kedi topluluğu düşman birbirine. Yani hı hı. birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Ve bir de e, hikayenin e, içinde bir Mösyö Şiş Göbek var. Mösyö Şiş Göbek de bu ağacı kestirmeye niyetli. Hı. Yani aslında hikayemizin odağında kesilmek istenen bir ağaç var. Türkiye'nin de odaklarından biridir evet. yani bu kesilmek istenen ağaçlar. Bitmez bir türlü. Ve çok önemli olayların da nedendir. E, burada da işte kesilmek istenen bir ağaç var. Bir Mösyö Şiş Göbek var. E, kediler fareleri suçluyor. Onlar yüzünden bu ağaç kesilmek diyor. Fareler, kedileri suçluyor. Onlar yüzünden kesilmesi kesmek istiyorlar bu ağacı diye. Bu arada müsir şiş göbeğin bir gün yanında bir kedi geliyor, Asil adlı. Ama bu kedi kedi olduğunu farkında değil. Yani böyle bir durum var. Hani böyle karakterler giriyor ortaya. Şimdi şehir geri döneyim. Toro niçin Kiki'yi yaşadığı yere götürmüş? O bir kedi niye götürsün Aha. ki aslında? Ee, meğer bir kehanet varmış. Ha. Ve bu kehanete göre ee, yani o ...kimsenin patlayamayacağı kadar uzaktan... ...insan yapımı bir kutu içinde bir kedi gelecekmiş. <gülüyor> Bu kedi işte... ...kedilerle faryardalar arasında bir düşmanlığı bitirecekmiş... ...ve ağacıyı kurtaracakmış... ...ve artık birlikte yaşayacaklarmış... ...hep düşmanlık bitecek falan değil. Meğer bizim Kiki... ...bekledikleri kehanet pisisine ...çok benziyormuş. Yani kehanette anlatılan bütün olaylar... ...başından geçmiş çünkü <gülüyor> Kiki'nin yani... ...bir şekilde. Dolayısıyla o kehanet pisisi artık. Ee, ve kedilerin de benzer bir kehaneti var. Dolayısıyla... E, ...kediler... Yani, Farelerin beklentisi Kiki'nin kehanetteki gibi bir plan yapıp ağacı kurtarması. Aynı yani çok şekilde bir birdenbire sözlerden... tabii. Kedilerin beklentisi de aynen bu. Sen kehanet pisisi değil misin? Deyip, hani O zaman kurtar ağacı hadi bekliyoruz falan gibi. Bu arada sanat ağacında yaşayan kediler kemanlar mı çalmıyorlar? Efendim resimler <gülüyor> mi yapmıyorlar? Öyle de bir ressam kediler falan boyalı pati mesela. Ondan sonra e, Kiki çok büyük bir sorumluluk. E, düşmanı diyeceğiz şimdi artık. Yani iki grubu bir araya getirmesi, Mösyö şiş göbeği alt etmesi ya da ikna etmesi lazım. Asil diye bir kedisi var adamın. Kedi olduğunun farkında değil. Yani oğlu zannediyor onun filan. Hani hiç kedi olduğunu hiç fark etmemiş bugüne kadar yani öyle bir kedi. Ve bu arada kanalizasyonlarda vesaire dolaşan çıldırmış sıçanlar var. Yalnızlıktan falan. Bir kanalizasyon efsanesi var. hani Bu zaten vardır yani. Işte, e, hep aç timsah var <gülüyor> kanalizasyonlarda yaşayan. Böyle bir efsane var. Karşılaşmamış kimse doğru düzgün ama... ...hep aç bir timsahın oralarda dolaştığına dair... ...çok güçlü bir e, söylenti var. E, bütün bunlar bir şekilde bir araya geliyor. Yani anlatmayacağım bunların nasıl oluyor da... ...bütün bunlar yani, bir araya bu gelip nasıl çözülüyor. Bu kadar çeşitlilik, bu kadar karakter, zenginliği, mekan çeşitliliği Evet bunlar çok güzel Hepsini zaten. Hepsinin birleştiğini düşününce ortaya evet, Gayet o, güzel bir, bir şey macera çıkmış. var. Evet gayet güzel bir macera var. Kiki bir şekilde e, bütün bu e, parçaları birleştiriyor. Diğer e, tüm hayvanlar da işte fareler, e, kediler, e, efendime söyleyeyim çıldırmış sıçanlar. bunlar <gülüyor> Hepsi de bu hikayenin içinde bir şekilde tabii ki bir rol alıyorlar, bir görev alıyorlar. E, kitabın sonunda çok güzel e, bir nokta var. E, Paris'e geldikten sonra Kiki e, korsan nın elinden e, Torotoz burunu kurtarıyor ve hı. böylece olaylar başlıyor ya. Evet. Kitabın sonunda bu mesela ihmal edilmemiş. Korsan herkesten ayrı dururken kitabın hı hı. sonunda olaylar bittiğinde e, Kiki diyor ki ama her şey senin sayende başladı hani sen tetikleyici tet e, oldun diye ve mesela bunun ihmal edilmemişsi çok güzel. E, zaten kitabı okurken şunu hissettim Gökdoğan Baba daha önce fantastik e, edebiyat eserleri vermiş bir yazar. Ee, zaten şeyi biliyor yani çok belli hani bu kurgu e, meselesiyle ilgili işte kahramanın sonsuz yolculuğunun ne olduğunu biliyor hı hı. Ee, bütün aşamalar var eşik bekçileri var işte hazineye ulaşmadan önceki o e, işte e, neredeyse ölmeye yaklaşmak işte e, shapeshifterlar vesaireler biçim, biçim değiştiriciler vesaire hepsi Var zaten hı hı. hikayenin içinde bir şekilde. İşte kahramanın çağrıyı reddetmesi, kaçmaya çalışması, kurtulamaması, mecbur kalması vesaire Bütün bunları hı hı. E, gayet güzel zaten. E, bildiği çok belli. E, bütün bunları çok da iyi kullanmış. Bir de bunları bir kedi alemine uyarlamış kedi fare olması. Kedi fare alemine, alemine uyarlamış, e, uyarlamış. Evet o da çok güzel. E, güzel bir dil var. E, ben hani Bir başta anlattığım şeyler var ya hani hı hı. gayet güzel bir dil yani işte halı pisesi olmak ne bileyim işte e, beynine peynir suyu kaçması yani kutsal yaşmama falan gibi hani aklında bunlar kalmış ama daha başka şeyler de var. Geçen ee, hafta, hafta da e, iletişim yayınlarından çıkan Bafin Sokağı sakinlerini bizim çete ve boncuktan hı hı. bahsetmiştik. E, yine, yine kedili hayvanlar. Yine farklı tayvanlar. bir yani evet. orada da hayvanların kendi gizli dünyalarına bakıyorduk. Evet. Burada da yani üst üste böyle hayvanlı kitaplar evet, benim, güzel oldu. Evet evet benim kedilerden bu kadar yoğun bahsediyor olmam evet. da ayrı bir durum. <gülüyor> İlk bölümde kayıp kurabiye kutusunu görünce hani sana bıraktım tam senin kitabını diyorsun Bunu da bırakabilirdim Aslında sana evet. ben kapağını görüp de kedili kitap olduğu için dikkatim çekmişti zaten ama sen benden hızlı davranmışsın tam burada benim <gülüyor> kitabımmış. Bir de yine çağrışım yaptı Avin'in. Kekik ve Badem ah, kitaplarını hatırlattı Evet bana. ya evet, çok güzel hatırlattı. ise ben şu ana kadar düşünmemiştim. Çok güzel iki kitap. Ee, karakterler çok güzel. Ee, Kekik ve Badem. İyi oldu hatırlattın. Evet. Şimdi bir şeyler daha söylemek istiyorum. Ee, kitapla ilgili. Hani biraz da yani çok beğendim evet ama eleştirmek istediğim bir yanı da var kitabın. Ee, o da şu. E, bu metin biraz daha süzülebilirmiş. Yani... E, ne demek istediğimi nasıl anlatacağımı çok iyi bilemiyorum ama e, bu metin çok daha süzülmüş, çok daha e, güçlü bir metin olabilirmiş bence. Ama bir şekilde e, belki bu editorya süreçten kaynaklanıyor, bilmiyorum nereden kaynaklandın ama burada hani bir e, metnin biraz daha üzerinde çalışmak, fazlalıklarını atmak, mesela e, an, anlatmaktan vazgeçip biraz daha bizim yaşamamıza olana kaçacak biçimde ifadeleri değiştirmek falan olsa. Yani şu anda e, eğer böyle... Olsaydı kitap e, hakikaten çok işte bir sürü kitap çevriliyor ya Türkçe'ye. Yani niye çevriliyor onlar? Çünkü işte gidiliyor bilmem neredeki fuara. O fuarda işte bir sürü yüzlerce kitap içinden eleniyor. Hı hı. Seçiliyor ve getiriliyor ve çok beğenerek okuyoruz ya. Evet. Hani, e, i̇şte bu da onlardan biri olacaktı tam. Hı hı. Öyle olsaydı olacaktı. E, ama yani özü çok iyi kitabın. Peki ha. kitabın sonunda bir final var mı yoksa bu bir şey yok hani ha, yok yo, kitap bitiyor yani bu devamı mi? yok anladığım kadarıyla zaten baktığımda rastlamadım Hı -hı. E, ama olacaksa da olur yani müsait e, aslında ama bu kitap bitiyor Hı -hı. E, dolayısıyla hani e, bir devam var mı bilmiyorum internette baktığımda da görmedim e, varsa bilmiyorum e, dediğim gibi yani, kitap çok iyi çok eğlenceli yani çok ya, hakikaten bir eğlence vaat ediyor, Hiçbir e, şeyi yok. Ee, başka bir dünyaya götürüyor bizi gerçekten de. Evet benim de ilgimi çekti ee, senin anlatımından. Evet yani benim çok takıldığım şeylere ettim. zaten e, okurların çok fazla takılacağını da düşünmüyorum. Yani bir hı hı. yandan da böyle bir şey var. Ee, hani bir eleştiri yapmak istedim. Çünkü daha iyi olabileceği çok açık. Çok belli. Hı hı. Keşke daha iyi olsa. Hani bu kitap bir daha çalışılsa keşke diye düşündüğüm için hı hı. E, böyle söyledim. E, çok iyi bir kitap. Artık bitirmemiz gerekiyor. Evet. E, valizdeki Kedi Göktuğ Can Baba yazmış. Sedat Girgin resimlemiş. Doğan Ekmont'dan da çıkmış. Evet. Bugünlük bu kadar. Evet. Gelecek, gelecek hafta. hafta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> bir Donap Kitap Yaş için çocuk kitabı. Hazalem Mizuranlı, Banu Aksoy ve Yıldız Karakeya. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.